Merhaba, iyi haftalar. Hariçten sanat programında Berlin'den haberler getirmeye devam ediyorum. Berlin'de yaşayan, Türkçe konuşan, Türkiye kökenli sanat alanında çalışan isimlerle bir aradayım. Onların projelerinden haberler getiriyorum size. Çağla ilk bugün konuğum Açık Radyo dinleyicilerin de başka programlardan aslında aşina olduğu bir isim. Bu şimdiye kadar Açık Radyo'da yapacağın dördüncü program olacak galiba Çağla değil mi? Evet aynen. Hoş geldin çok teşekkürler. Hoş bulduk. Ee, çok farklı kurumlarda çalışıyorsun. Ee, bahsedebileceğimiz çok farklı şeyler var elbette ama birkaçını önceden kararlaştırdık seninle. Onlara odaklanmaya çalışacağız. İlk olarak şuradan başlamak istiyorum. Sen... 2004 yılından beri Berlin'de yaşayıp çalışıyorsun. Aslında mimarlık kökenlisin. Kent alanında çalıştın ama kültür sanat alanında çok aktifsin. Sanat alanında da sergiler, projeler, etkinlikler yapıyorsun. NGBK gibi farklı kurumlarla da iş söz konusu. Gorki tiyatrosundaki çalışmalarından girmek istiyorum. Orada yürüttüğün hem projeler var hem de Herbs Salon diye birebir sorumlusu olduğun bir format var. Nedir bunlar? Ee, Maxim Gorki Tiyatrosu Berlin'in e, dört e, devlet tiyatrosundan biri. En küçük tiyatro, Doğu, e, Berlin, e, eski Doğu Berlin'de e, olan bir tiyatro. Ve e, aslında Doğu Alman e, tiyatro tradisyonundan e, geliyordu. 2013 yılında yeni anlatımlar ve yeni kahramanların hikayelerini dinletmemiz için, dinletebilmemiz için Şermin Langhoff ve e, Sanat Direktörlüğü'nde Açıldı. Bu e, açılış tabii bizim için çok önemli bir açılıştı, devlet e, bazında e, göçmen kökenli sanatçıların kendilerini ve kendi hikayelerini ifade edebilecekleri e, ilk e, devlet kurumu e, yuz diyebiliriz. Onun için önemli bir açılımdı. Bu açılımı biz sadece tiyatro olarak yapmak istemedik. Çünkü kentin tam merkezinde olan ve e, biliyorsunuz Alman tarihi inişleriyle çıkışlarıyla çok önemli e, e, nokta ları olan bir tarih ve tiyatronun konumlandığı bölgede Mite e, ilçesi de bu e, tarihin en önemli gerçekleştiği yer aldığı e, mekan e, ilçelerinden biri e, tiyatronun mekan da onun için çok önemli bunun dış disiplinler arası bir açılış olmasını istedik ve seneler boyunca öncesinde sadece tiyatro konusunda beraber çalıştığımız değil, güncel sanatta beraber ortak üretimler yaptığımız festivallerde çalıştığımız isimlerle 1913 senesinde yapılmış olan bir sergiden esinlenerek adı Deutsche Herb Salon 1913'teki o zamanlarda avantgarde sanatın kendine yer bulabildiği salon prensibine istinade Fransa'da yapılan salonların hı hı. ilk şeyi 1913'te Herbert van Walden'in yaptığı Doğruça Herps Salonu, Alman Herps e, Salonuydu. E, bir ikincisi daha yapılmadı. Birinci Dünya Savaşı, ondan sonra İkinci Dünya Savaşı ve bu e, tarihin sayfaları karanlık sayfalar arasında <gülüyor> kalan <gülüyor> önemli oldu. bir sergi oldu. E, 2013 senesinde biz bunun 100. senesinde. Almanya'nın şu o gün bulunduğu e, durum üzerinden ve çok kimliliği, çok kültürlülüğü ve hepimizin bu e, tarihle yüzleşmesi e, üzerinden e, tarihini anlatan aynı zamanda e, 35 sanatçıyla beraber bir araya Oo. geldiğimiz, ilkinin de büyük olduğu aslında bir sergi yaptık. Yeni ee, işler mi vardı içlerinde yarısı yoksa bir seçkili yaptınız? Işlerdi, yarısı Hı -hı. E, şeydi ya da uyarlamalardı. Mesela önemli işlerden biri Nevin Aladağ'ın e, yolluk e, işi vardır. E, Gork Gorki Tiyatrosu'nun hemen yanında e, Dış e, Finans Bakanı'nın sarayı vardı. Hı -hı. O saray şu anda boş olduğu için biz o sarayı da aynı zamanda serginin ana mekanlarından biri olarak kullanarak o serginin... E, e, Ee, o binanın cephesinden o yolu e, ana bulvara kadar Aa. sarkıtarak böyle enteresan e, mekansal e, şeyler de yaparak, interventionlar yaparak da kente yeni bir e, sanat soluğunun geldiğini, yeni bir dinamiğin geldiğini müjdeleyip. Duyurdunuz ve davet ettiniz. Yolluk evet, öyledir de aynen. insanları içeri çağırdınız Aynen, aynen bu e, şeyle açıldı. Bence o çok önemli bir jestti. Bunun arkasından bir kere yaptık ve asıl yapmamız, yapma istememiz sebebi dediğim gibi disiplinler arası olması. Sadece tiyatro tiyatro olarak değil farklı seyircileri açabilmekti. Bunda başarılı olduk. Önemli olan aynı zamanda parasız olmasıydı bu sergiye girişin. Çok kısa süreli oldu. 10 günlük bir sergiydi ama çok iyi bir seyirci rakamına ulaştı. Sergi konseptini biz... Dört kişi beraber Hı -hı. yaptık. Şermin Lankov direktörlüğünde ben, Erden Kosova ve Antia Whitesell arkadaşlarımızla arkadaşlarımıza bir kolektif bir üretim. Ve kendimize organizatör diyorduk. Hala küratör adını da küratör adını kullanmadan. Aynen bu bizim tiyatrodan gelmenin Hı -hı. yani projenin tiyatroda olmasının sebebiydi aynı zamanda. Bu Herb Salon... İlkinin aldığı resepsiyondan dolayı ikincisini yapmaya niyetlendik. E, e, kentin ve Almanya'nın dinamikleri, global dinamikler bir düşüncemiz vardı. Tam bunu yapmaya artık yapmamızı 6 ay kala bir anda e, Almanya'yı ve bütün Avrupa'yı etkileyen... E, e, Büyük bir göç dalgası oldu biliyorsunuz evet. 2015 senesinde. Biz bu dalganın sebebiyle temamızı değiştirip, bütün line-up'ımızı değiştirip bunun üzerine odaklandık ve 2015'te göç temalı ikinci harp salonu yaptık. Onda da Sayı bu sefer 60'lara çıktı, hı hı. kolektifler dahil oldu. Hı hı. Yani o zaman daha çok yeni olduğu için e, açıkçası o e, bir anlık bir şok bir durum vardı çünkü toplum içinde. Siz de onlarla birlikte düşündünüz ve tartıştınız muhtemelen değil Aynen. mi? Aynen. Yani şimdi tabii ertesinde baktığımızda o e, anı ta, ta, şey yapmak çok enteresan. Çünkü e, kimileri çok foriyle e, evet bunu biz yapabiliriz e, o zaman. Hala başbakan olan Angela Merkel'in dediği gibi. Enteresan bir ruh haliyle ve çok enteresan sanatçılarla ve aynı zamanda mültecilerle beraber yaptık. Bu da iyi bir resepsiyon aldı. Bu sebeple üçüncüsünü yaptık en sonuncusunu 2017 Kasım senesinde. Ve yaptığım aslında önemli olan aynı zamanda başladığımız gün 9 Kasım'da başlıyoruz. Alman tarihinde... Duvarın yıkılması yıkılmasıyla e, e, özdeşlesin ama aslında e, kristal gece politik e, olarak kristal gece kavramı kullanılmasa da bunu söylemek istiyorum. Çünkü Türkçe'de daha çok böyle hı hı. E, evet. şey yapılıyor. O, başladığı akşam ve bu duvarın yıkılması aslında bu akşamı biraz da gölgeliyor bu tarihin önemi üzerine aynı zamanda da atıflar yapıyoruz. İşlerin çoğunluğu böyle. Bu Herp Salon konsepti böyle başladı. Üç taneyi arkada bıraktık. Sonuncusu mekansal olarak da kendini genişletti ve 120 sanatçıyla Oo. yani bir bienale dönüşmüş durumda. Evet, bir de e, iki bienal. Evet, evet. Yani <gülüyor> Berlin Bienali'nin olmadığı yıl aslında Herp Salonu yapıyorsunuz Aynen. ve Aynen. de tam da günümüzün sosyopolitik meselelerine Tam gündem neyse ona onun içinde olarak hatta onlarla birlikte deneyimleyerek yanıt vermeye çalıştınız. belki de artık Biennallerin tıkanmışlığından bahsederken ona böyle çare olabilecek bir format gibi hissettiriyor Aynen e, amacımız da oydu zaten çünkü e, Biennallerin e, her sene ayrı bir yerde ayrı bir kentte bu e, kentsel gelişim politikalarının bir amacı olmasından ziyade e, Almanya'da gerekli olan konuşmamız gereken temalar neydi? Yani bu sene konuşmamız gereken, geçen sene konuşmamız gereken aşırı sağcılık hiçbir şeyde konuşulmadı. Bizim Herb salonunda konuşulduğu kadar ve bunun üzerine de böyle kritikler aldık. Bu kadar sergi yapıldı ama bir tiyatronun yaptığı performatif bir sergi biz öyle diyoruz. Çünkü tabii. çok disiplinler arası bir oluşum Herb Salon. Tiyatro var, sergi var, performatif işler oluyor. Aynı zamanda öğrenciler var, sanat üreten eş zamanlı. Bu kompleksin içinde bu kadar global ve aynı zamanda da Almanya'daki önemli olan politik temalara dokunan e, nadir e, etkinliklerden biri oldu. Ve de yani Gorki'nin e, Maxim Gorki Tiyatrosu'nun Berlin'deki dört e, devlet tiyatrosundan biri olduğunda vurgulayalım. Bir devlet tiyatrosunun aslında tarihi önemine ve misyonuna da atfen bugün yeni ve güncel neler söyleyebileceğine, nelere cevap verebileceğine dair de çok önemli bir gösterge. Tam da Türkiye'de devlet tiyatrolarının kapatılmasından bahsederken üstelik. Kısmen öyle, evet. Ancak şunu da söylememiz gerekiyor. Bunu e, hiç Hiçbir zaman devlet sponsorluğunda yapmıyoruz. Hep bu bizim ekstra e, yaptığımız <gülüyor> bir şey ve bunun için çok Fon zor e, e, paralar bulup yapmak zorunda kalıyoruz. Yani devlet bize aman buyurun sonunu yapın gibi. Devlet. Yine de bir kurum, bir kurum evet, var arkasında yani ekip ve bir evet. kurum var. Peki yakın zamanda hemen ona geçmek istiyorum. Berlin'de değil bu ama Münih'te. Türkiye'den de sanatçılara yer verdiğin Pınar Öğrenci ve Ahmet Öğüt ismini görüyorum. Ahmet Öğüt de geçtiğimiz haftalarda konuğumdu. White Box adlı eski bir patates fabrikasıymış burası. Intransition adlı bir sergi hayata geçirdin. 14 Nisan 20 Mayıs tarihleri arasında. Bu nedir? Bu sergide neler yaptınız? Benim İstanbul Biennale'nden de hatırladığım AKM Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileme fırsatı bulduğumuz 2007 Hohan Bienal'de Ne Nefisher Maronel Sani'nin de işleri var. Biraz da bundan bahsedelim. Ee, kentlerin dinamikleri Almanya'da birbirlerinden çok farklı. Berlin ne kadar böyle e, e, hala kalan e, artık mekanları, duvarın, e, eski duvarın geçtiği yerlerde kalan mekanların sanatsal kullanımlarıyla ön plana çıkıyorsa Başka kentlerde de bir takım böyle mekanlar olabiliyor, nadir. Ee, Münih e, böyle bir yer. Münih'te e, arazi fiyatları inanılmaz pahalı. Yani sanatçı olarak e, sanat mekanı, üretebileceğiniz mekan, atölyeler falan bulmak aslında çok lükş şeyler. Münih ya da e, Frankfurt wow. ya da e, Hamburg gibi. Bu e, Almanya'nın en meşhur patates e, patates krallığı diyelim, Fani ailesinin... <gülüyor> fabrikayı ilk kurdukları yer Doğu istasyonunun orada, tren istasyonunun orada. ...içinden tramvay şey, eee, geçiyor. Silolar var. Bayağı tam eee teşekküllü bir patates püresi, patates cipsi... falan Böyle üretim Hı -hı. eski Alman patates <gülüyor> evet. Ve Fani, Batı Alman toplumunun çok bildiği bir marka, güvendiği bir marka. Aile 30 sene önce global şeylerden dolayı, sebeplerden dolayı iki fabrikadan birini satıyor. Bu arazide bulunan fabrikayı ama ilk kurdukları ve kendi yaptıkları için bir şekilde bağlandıkları için bu binalara ve mekanı satmıyorlar. Üçüncü nesiline New York'taki Meatpacking District örneğinden Tabii. etkilenerek diyor ki ben biz burayı... Yavaş yavaş geliştirelim, hemen şey yapmayalım. Bundan 20-25 sene önce e, kentin önemli kültür e, protagonistlerini çağırıyorlar. İşte Sanatçılar geliyor, şu anda profesör olanlar geliyor. Olaf Metzer, hmm. o, o, yani şu anda biraz daha ge geç bir jenerasyonun. Ve e, mesela ilk başladıkları yer cips paketleme binasını <gülüyor> parça parça sanatçılar kendileri istedikleri kadar Şeylerinde, atölye gibi kullanıyorlar. kullanıyorlar. Hatta arada böyle boş alan senelerce, 20 sene boyunca girilmemiş odalar çıkıyor en sonunda. Aile burayı yavaş yavaş şey yapıyor. Ama çok farklı şeylerden var. Mesela bir patates silosunda tırmanma duvarı geliştiren çok ufak bir dernek var falan. Böyle çok katmanlı. İşte çelik, e, demir ve çelikte çalışan sanatçıların olduğu atölyeler. Girip şey yapabileceğiniz bir atölye var mesela. E, çok büyük e, eğer ki bir alet edevat kullanmak öğrenmek istiyorsanız o kooperatifi üye oluyorsunuz. Orada size ders veriyorlar. Sonra istediğiniz zaman orayı marangoz atölyesi gibi kullanabiliyorsun. Yani çok kolektif kullanım Harika. amaçlı. Bu mekanı yavaş yavaş sahipleri daha kullanılır, kentin kullanımına şey yapmak istiyorlar. Ve önceden sanatçıların olduğu bu şeydi, projelerden biri bu. Ee, aynı zamanda sanatçıların atölyelerinin olduğu ama içinde önceden sanatçıların işlettiği White Box adlı bir galeri var. Bu galeriyi e, bu sefer kuratörlerin yönetiminde e, düzenlenmesi için ailenin desteklediği bir proje. Yani burada private bir e, şey var. Sponsorsipliği var. Bizim Berlin'de çok alışık olmadığımız bir Kesinlikle şey mesela. Değil. Ondan sonra senede orada iki sergi e, yapıyorum ben ve e, son sergi tam da e, bu mekanın da bulunduğu ve kendisinin de bulunduğu değişim ve dönüşümün e, temalandırıldığı In Transition adlı sergiydi. Sergide e, Nina Lamoure'un önemli bir işi olan e, Huhan da 2007'de gösterdiği bu e, Fransız e, Nasyonel Kütüphanesi'nin. BNF, evet, kütüphane National. Yeni binaya Hı -hı. geçmeden önceki son, e, yani yeni binaya geçtikten bir an sonrası Hı -hı. E, sanki böyle bir e, atom bombası düşmüş ve her şey boşalmış gibi. O kütüphanenin belliği. Ondan sonra zaten işin adında e, Tule Memoire du Monde. Hı -hı. Dünyanın bütün e, Anaları hafızası. Anaları diyelim, hafızası, evet. Bu yazılı hafıza ve bu hafızanın silinmesi inanılmaz önemli. Biridir. Çok manidar yani 2007'de AKM'de gösterilmesini artık orada AKM'nin olmasını da çok evet. manidar biliyorum. Peki, ufak bir müzik arası vereceğiz. Evet. Sonra devam edeceğiz. Çünkü NGBK adlı kurumla da yaptığım bir işbirliği var. Ve İstanbul-Berlin arasında yürüttüğüm bir rezidansı programı var. Yani bir sanatçı değişim, misafir sanatçı programı var. Ona biraz odaklanmak istiyorum. Bizim için bir parça seçtin Çağla. Nedir o? Thornstein'e Şerbin'den. Evet güzel bir parça. Aslında Türkçeye çevirip şey yapsak çok enteresan olabilir. Kreuzberg'de ilk işgal edilen evin hikayesini anlatıyor 1972'de. Devam edeceğiz. Raw House Der war blau, so viel Bullen waren da und Menschmeier musste heulen, das war wohl das Tränengas und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? So was ähnliches, sagte einer, Das Britannien wird besetzt, wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch, das Leben gibt es, keine Polis mehr, doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz! Damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus Schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, ihr Rollen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand in Springers heißem Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind zehn leere Flaschen wein und zehn leere Flaschen können schnell zehn Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Sagt Menschmeier in der U-Bahn seinen Sohn, der sagt, die wollen das Rauchhaus räumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Menschmeier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Betanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf, die wohnen in den schärfsten Willen unser eins im letzten Loch. wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen. Ihre Kappe ein Und ich schreie es laut Ihr kriegt uns hier nicht raus Das ist unser Haus Schmeißt doch erstmal mit Schwind und Feist und Wasch aus Kreuzberg raus Und wir schreien es laut Ihr kriegt uns hier nicht raus Merhaba, Açık Radyo'dayız. Haleçten Sanat Programı'nda Çağla ilk konuğum, onun seçtiği bir parçayı dinledik. Devam ediyoruz şimdi Berlin-İstanbul arasındaki programlara bakıyoruz. Şimdi çok spesifik bir misafir sanatçı programına geçmek istiyorum. Çünkü Türkiye'den sanatçıların da bilgi sahibi olması, önümüzdeki yıllarda başvurmaları açısından değerli senin vereceğin bilgiler. NGBK adlı bir kurum var burada. Sen de onunla yoğun mesai halindesin, ekibindesin. Ve Berlin-İstanbul arasında, İstanbul'da depo ile işbirliğinde bir sanatçı değişim programı ya da Berlin misafir sanatçı programı yürütüyorlar. Türkiye'den iki isim açık çağrıya gelen başvurular arasından seçildi. Evrim Kavcar biz bu programı yaparken Berlin'e ulaşmış durumda. Önümüzdeki dönemde de Yasemin Özcan da Berlin'e gelip çalışacak. Özellikle NGBK ile. Berlin'den de iki sanatçı grubu, ekibi seçilenler de İstanbul'a gelip depo ile işbirliği yapacaklar. E, bu miras aslında tarihi bir program. 30 sene önce e, Berlin Senatosu'nun farklı kentlerle e, kurduğu e, ilişkileri e, daha da pekiştirmek için, sanatsal olarak pekiştirmek için kurduğu programlardan biri Berlin ve İstanbul Kardeş Kentler. Hı -hı. Ve bunun e, ilk senesinde... E, e, Berlin'den İstanbul'a giden bir e, misafir sanatçı programı kuruluyor. Hı hı. Bunun e, tabii geçtiğimiz senelerde hep Berlin'den misafir geliyor. Evet onlarla genelde tanışma fırsatım oluyordu. Bir teşvik yeni Nişantaşı tarafında bir daire vardı. O da yaşayıp çalışıyorlardı. Beral Madra'nın bir dönem daha iyiydi. Aynen deneydi. Beral Madra'nın bir e, e, nın yaptığı, sonra Thomas Brüsch ve Sabine Köper Brüsch'ün yaptığı. Onların şeylerinde, eee, koçluğunda giden bir şeydi. Şimdi, bunca sene sonunda biz artık burada yaşayan Türkiye kökenli insanlar olarak yani Senato'ya, Hı -hı. yani bunun aslında karşılıklı bir iletişim Kesinlikle. olması lazım. Bunun için bize İstanbul'dan da sanatçıları getirebilmemiz lazım diye. Bunun bir ee, diyalog olması lazım. Aynen bunun bir diyalog olması lazım. 30 senedir monolog giden bir <gülüyor> kurumu, bir programı stereo yapabilmemiz için <gülüyor> Kentinde tabii ki kültür e, politikalarının değişmesi, e, kültüre ayrılan paraların artması sayesinde e, Berlin Misafir Sanatçı Programı e, çift taraflı olarak, Berlin İstanbul hı hı. Misafir Sanatçı Programı olarak işliyor. Berlin'den e, gelen e, sanatçılar deponun e, misafirliğinde e, Evet, onlar ağırlıyor olacaklar. Onlar ağırlıyor, aynen. E, NGBK'nın da açılımı Noe Gezer Şaf'ı bildiğinde, bildiğinde Künz'te. E, yeni toplum için e, sanat hı hı. E, bunun açılımı. E, biz de seneye 50. yılını kutlayacağız e, bu e, derneğimizin. Ben yönetim kurulu üyesiyim hı hı. orada ve NGBK'nın... E, Amaçlarından biri de herkesin sanat dünyasını dahil olabilmesi ve sanat yapabilmesi hiyerarşiler olmadan. Ve aslında dünyada da bir ilk çünkü NGBK'nın sergi programını derneğin üyeleri belirliyorlar. Senede bir kere bir araya toplanıp. Onun için aslında sergi kuratörleri üyeleri. Hı hı. Aynı zamanda da hiçbir zaman tekil bir kurasyon yapılmıyor 5 kişilik working gruplar var. Bunlar kuratör, 5 kuratör bir araya gelerek projeler yapıyor. O yapıyorlar. anlamda da bir kolektif çalışma Aynen, söz kolektif konusu. Aynen kolektif bir çalışma söz konusu. Bence bir sonraki şeyde çok daha fazla başvuru alacağımızı düşünüyorum. Çünkü Berlin sanatçıların hakikaten kendilerini rahat ifade edebilecekleri değişik ilham kaynakları alabilecekleri çok da rahat olmayan sorunları da olan <gülüyor> yani aslında Laka. sanat üretimi için çok ideal olan bir kent. Onun için İstanbul'dan daha çok başvuruları bekliyoruz. Bu sene içinde iki sanatçı gelecek. Onlar altı ay kadar mı kalıyorlar? Evet. Ee, 1 Temmuz'da e, evrim geldi. Yıl sonuna geldi. kadar. Evet. Yıl sonuna kadar ve 1 Ocak'tan e, 1 Temmuz'a kadar da Yasemin misafirimiz olacak. Berlin'den İstanbul'daki kimi ağırlıyoruz? Berlin'den İstanbul'a Birgit Auf der und Kaspar Pauli adlı bir çift ortak çalışan bir sanatçı çifti ağırlıyoruz. Daha çok performatif ve mekanların ve insanların hikayelerinden çıkardıkları işlerle kentsel mekanda performans yapan bir grup. Çok önemli. Mart'tan itibaren de Sven Yone adlı önemli fotoğrafçılarından Almanya'nın bizim de ortak beraber çalıştığımız öncesinde o gelecek. Çok heyecanlıyız onların. Peki sanatçılar için tabii çok önemli bu. bir sonra Peki açık çareyi ne zaman çıkarsınız sonbaharda mı, yıl sonunda son mı nasıl takip edebilirler? Sonbaharda e, deponun e, sayfasından, web sitesinden e, e, Türkçe olarak görebilirler ya da NGBK'nın e, sayfasından görebilirler. Burada şeyi hemen söylemem gerekiyor. Sadece bu NGBK'nın programı değil. Hı -hı. Aynı, çünkü residency kalacakları yer... Centrum für Kuntz und Urbanismus. Ah, evet. ee, orada kalıyor Bursiyerlerin. Şu anda Evrem'in biz... orada e, bir odası var. Evet, Berlin-Biener'in de ağırlayan evet, yerlerden. Evet, Berlin-Biener'in de mi? ağırlayanlardan. Mekanları. Ve e, onları orada çalışan, orayı yürüten arkadaşlarımız da e, kentin... E, toplumsal ve mekansal devinimleri üzerine çalışmak için orayı kurdular. Hı hı. Onun için de bursiyerlerin geldiği ve yaşadıkları yerde de enteresan oluşumlar var. Çok farklı ülkelerden gelen farklı bursiyerler var. Mekan çok ilginç onun için bence güzel bir matchmaking oldu. Umarım uzun yıllar devam etsin Biz bu de diyalog diyelim Aynen. yani bu değişim ve karşılıklı daha Aynen. karşılıklı e, ilişki devam etsin. Çağla çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde tekrar bir araya gelmek üzere çünkü yani hem Türkiye'yi ilgilendiren hem uluslararası anında çok değerli işler yapıyorsun. Çok farklı kurumlar ünyesinde. Teşekkür, teşekkür ederim. Görüşmek çok üzere. Harikten <gülüyor> Sanat gezegenden kültür sanat haberleri Hazırlayan okay. South America Australia dancing, sunan Çelenk Parkra